Tarihi tekerrürler devri daimi aralığına bağlı bir uzun temenni. İnsanoğlu yaratıldığı günden bu yana, gündüzlerin yanında geceler, ışığın yanında da karanlıklar hiç eksik olmadı. küre üzerinde nur ve zulmetin münavebesi gibi, her zaman aydınlıkları kapkara günler takip etti ve ferah feza devirler gidip buhranlı yıllarla noktalandı. Zaman zaman hemen her bucak ilhat ve nifak zulmetleriyle sarsıldı. Yollar bütün bütün ıssız kaldı. İnsanlık karanlığa yenik düştü. Her tarafı bir kısım başı boş ve düşüncelerinin önü arkası olmayan kimseler tuttu. Dünya onların meşum uğultularıyla inlemeye başladı. Zaman zaman maşeri vicdan bunların çıkardığı gürültülerle nefesini tuttu ve sessizlik murakabesine daldı. Derken söz baştan ayağa düştü. Ferman kapı kullarının eline geçti. Yığınlar demagogenin oyuncağı oldu. İstendiğinde bütün kitleler uyutuldu, istendiğinde ayağa kaldırıldı. Olmayacak kimseler yıldız ilan edildi ve tabii pek çok istidadın da yıldızı söndürüldü. Şarlatanlık ve diyalektik, mantık ve muhakemenin önünü kesti. Kirli düşünceler nezih fikirlerin yerine aldı. Toplumun şefkat ve merhamet beklediği müesseseler kine nefrete kilitlenmiş kaba ruhların eline geçti. Bunlar vasıtasıyla İnsanlar arasına sürekli iftirak tohumları saçıldı ve herkes birbirinin kurdu haline getirildi. Diyanetin ruhunda kapanması çok zor yarıklar açıldı. Şerbet kaselerinin yerini, zehir kadehleri ve bal kaymak tabaklarının yerini de levsiyat çanakları aldı. Bu kabuslu ve meşum dönemlerde efkar o denli bulandı ki, artık insanlar en temiz ve nezih şeylere dahi irkilmeden el uzatamıyor, hiçbir şeye ve hiçbir kimseye güven duymuyor, duyamıyor ve herkes birbirini vahşilerle aynı çizgide mütalaa ediyordu. Varsa şayet bir kısım din, diyanet ve vicdan erbabı, onlar da horlanıyor, hakir görülüyor ve dillerine kilit vuruluyordu. Karanlığın kulları eserip duruyor, ışığa teşne görürlerse, gözleri hep harikulade lütuflar ufkunda inayet edip bekliyor, doğacak güneş rüyalarıyla oturup kalkıyor ve merhametle türlenecek günlerin hülyalarıyla yaşıyordu. Bazen bu mülahazalara, bazen de daha başka saiklere bağlı yer yer dudaklarda bir tebessüm belirdiği oluyordu. Ama arkadan üst üste esen tasa fırtınaları hemen her şeyi alıp götürüyor ve birkaç dakikalık muvakkat sevinç yerini aylar ve yıllar sürecek yeni kederlere bırakıyordu. Tarihi tekerrürler devri daimi esprisine bağlı olarak, Günümüzde de aynı şeylerden söz etmek mümkündür. Bakıyorsun, pırıl pırıl güneşli ufukları birdenbire duman bürüyor. Derken, göz gözü görmez oluyor. Her yanı ürperten bir kasvet sarıyor. Neşe ile tüten günler bütünüyle sararıyor. Düşünceler kararıyor. iradeler çatırdıyor. çatırdıyor. Ümitler bir bir devriliyor. Bazen güneş bir daha doğmayacak, gündüz de gelmeyecek gibi oluyor. Ve mihrabını bulamamış ruhlar, iç içe yeislerle, üst üste inkisarlarla sarsılıyor. Bize gelince, biz bugüne kadar olduğumuz gibi, şu levsiyatla köpürüp duran son hercü çok yakın bir gelecekte musallaya yatırılacağından emin bulunuyor ve kaderin milletimizin yürüdüğü yollara su serpeceği mübarek günlerin çok uzak olmadığını düşünüyoruz. Aslında bir haydi zamandan beri hemen herkes, her bucakta gönül hikayeleri mırıldanıyor. Şurada burada temiz ruhlar, bir zamanlar yitirdikleri cennetlerini bulma yolunda soluk soluğa, Yüzler, binler, hemen her zaman bu çerçevedeki mülahazalarla oturup kalkıyor. Oturup kalkıyor, yaratılışın gayesini, fıtratın hikmetlerini düşünüyor. Gerçi kalbi ve ruhi hayatımız itibariyle oldukça tozlu dumanlı bir dönemden geçiyoruz. Zaman zaman poyraz biraz serince esiyor ve her yanda hazan uğultuları duyuluyor. Hatta ümidin, sevincin köpürdüğü yerlerde bile zaman zaman bir tasa is kaplıyor. Ne var ki artık hepimiz gamın da tasanın da tutunamayacağını çok iyi biliyoruz. Hele bir de bu ölçüde olsun ufuklar aydınlanıp ak kara birbirinden ayrılınca gayrı yol boyu çekilen sıkıntılar da hafifliyor. Mesafeler cehd gayrete güler yüz göstermeye başlıyor. Tepeler dümdüz ve düzlükler de pürüzsüz hale geliyor. Derken ile yolculuk iç içe giriyor ve gaye ufkunun göz kamaştırıcılığı karşısında meşakkatin zerresi dahi hissedilmiyor. Şimdilerde az dahi olsa eller gönül ipine uzanmış gibi ve her yanda ruhun solukları duyuluyor. Akıl kalple omuz omuza, düşünce o baş döndüren enginlikleriyle ilhamla sarmaş dolaş. Mantık vahyin önünde bir çömez gibi iki büklüm, ilim dine dellallık yapıyor, bilgi marifetin dümen suyunda. Laboratuvar mabede çırak yetiştiriyor. İradeler imanın sunduğu ağba hayatla dipdiri ve çelik gibi. Gözler basiretin dolaştığı aynı ufuklarda dolaşıyor ve her yanda fiziğe rağmen metafizik baharlar tülleniyor. Öyle anlaşılıyor ki artık kar buz ne kadar şiddetli de olsa ruhlarda tutuşturulmuş bulunan sonsuzun harareti karşısında çok fazla tutunamayacak ve fırtınalar ne kadar sertçe de esse beşeri fıtratların tabii temayüller fanusu içinde parıldayan meşaleleri hak müsaade etmezse asla söndüremeyecektir. Gerçi pek çoğumuz itibariyle hala bazen kan kırmızı bir renge bürünerek değişik endişelerle tir tir titrediğimiz Bazen de şiddetli rüzgarlar karşısında telaşa kapıldığımız da oluyor. Ama buna mukabil filizinden dışarı fırlayan güller gibi her tarafa sım sıcak gülücükler saldığımız, ve daldan dala sıçrayan bülbüller gibi bahar türküleriyle coştuğumuz da bir gerçek. Ve gönüllerimizde ümitlerin, emellerin harekete geçtiği, önümüzde Hızır çeşmesinin Çağlayanlarının duyulduğu Ve tepemizde Yedi Beyza'nın dolaştığı da apaçık Bu mülahazalara oldukça erken uyanmış ruhlar Kendi gönüllerinin serhatine dayanmış gibi Oldukça emin Ve uzaktan uzağa olsa da Cennet kokularını hissetmenin heyecanıyla pörneşeler Evet bugün olup biten hadiseleri kalp ve ruh rasathanelerinden temaşa edebilenler, adeta bir nevruz sevinci yaşıyormuşçasına, gönüllerinde sürekli bir toy düğün neşvesi ve yüzlerinde de nevbahar çisentisi, ufuklarında farklı bir eda ile pırıl pırıl güneş ve ayaklarının dibinde her tonuyla yemyeşil bir zemin. Himmet ve gayret çağlayanları, ilahi lütuflar mecrasında, ve ummana doğru gürül gürül çağıldamakta. Hem de hiçbir engebeye takılmadan. Karşılarına çıkan maniaların bazılarının üstünden aşarak, bazılarını da kenarından köşesinden dolaşarak, arkalarına bıraktıkları en güzel hendesi çizgilerle, kaderi programların kendilerine yüklediği misyonu, bütün teferruatıyla temsile çalışmaktalar. Onlar yürüyor, yürüyor, Yollar onlara selam duruyor. Yürüdükleri her yerde aşılmaz gibi görünen engeller, onların karşısında secdeye kapanıp dümdüz kesiliyor. Kesiliyor ve adeta bu kutluların ayaklarına yüz sürüyor. Aslında bu durum kıvamındaki ruhların her zamanki hali. Bunlar sürekli bir buhurdanlık gibi tüter ve çevrelerine kokular saçarlar. Bir öt ağacı gibi yanar, İnirtileriyle herkese yanmadaki zevki duyururlar. Yerinde arslanlar gibi kükrer, Karakterlerinin gereğini sergilerler. Yerinde bülbüller gibi şakır, Ruhlara neşe ve inşirah salarlar. Onların alınlarında, Aziz ve mütevazı olma damgası iç içe vurulmuştur. Ne ezilmenin zilletini bilirler, Ne de, ezme ceberrutu gösterirler. Aslında bunlar, aslan tavrıyla güvercin töresini, iç içe yaşamaya muvaffak olmuş öyle yiğitlerdir ki, onları iç derinlikleriyle temaşa bahtiyarlığına erenler, bir daha da onlardan ayrılmak istemezler. Ne kadar arzu ederdim, böyle bir inceliğe açık olarak, Rabbimin karşısında hemen her zaman, Vücudumun tıpkı salınan ağaçlar gibi Tir tir titremesini Ve iki elimin birden onun kapısının Tokmağında bulunmasını Ne kadar arzu ederdim Gezip dolaştığım her yerde Ve gördüğüm her yanlış karşısında Kendi alnımın karasıyla meşgul olup Başkalarının durumunu görmezlikten gelmeyi Ne kadar arzu ederdim Kalbimin her çarpışında Nabzımın her boruşunda kendi eksik ve gediklerimi duymayı çok arzu ederdim. Hayatımın terazisine konacak değerlerin iç münakkelerimden süzülen vicdani hesaplarımın ürünü olmasını çok arzu ederdim. Kazanç kefesinin her zaman dokdolu bulunmasını ve kazandıklarımın bütünüyle ondan bilinmesini hep dilemişimdir. Rahatı rehaveti bütün bütün unutarak, kalbi huzurunu zahmete bağlamayı ve meşakkatle serinlemeyi, en küçük hata ve yanlış davranışlarımdan ötürü her zaman Eyup gibi inlemeyi, Davud gibi ağlamayı, ömrüm elverdiği sürece, insanlığın huzuru ve itminanı için kendimi unutup, her zaman onları düşünmeyi, sevgide hemen herkese karşı sıcak ve herkesi kucaklayacak bir derinliğe sahip bulunmayı, öfkede, kinde, nefrette ise unutkan olmayı. Şimdi gelin en içten duygularla kendimizi insanlığı tenvire adayarak, her zaman mumlar gibi cızır cızır yanıp eriyelim ve kendimize rağmen, uzak yakın çevremizi aydınlatmaya çalışalım. Her yerde Hakk'ın dili tercümanı olarak samimi bir adanmışlık ruhuyla gezip hep onu soluklayalım ve onu anlatalım. Gelin, Hak'la münasebetlerimizde o kadar saygılı ve ona itimatta o denli içten olalım ki gökte melekler imrensin bu halimize. ...ve benliğimizden taşan manalar karşısında... ...ruhaniler birkaç adım geriye çekilme lüzumunu hissetsinler. Gelin her zaman... ...o gönülden ahların yükseldiği... ...gecelerin seher rengine bürünerek. Yaratılıştaki yerimiz itibariyle... ...kendimiz gibi davranalım... ...ve kendimiz gibi olalım. Gelin... ...rahata bir nokta koyarak... Zahmeti ihtiyar edip ölesiye öyle bir koşalım ki Kuşlar kanatlarını kısıp bizi temaşaya koyulsun Ve hakkı hakikati öylesine yürekten haykıralım ki Arslanlar paniğe kapılıp inlerine sığınsınlar Gelin aslanlığımız tuttuğunda insanlar arasında korku salma yerine İradelerimizdeki zincirleri kırmaya çalışalım. Ateş olduğumuz zaman da yangın çıkarma yerine mumların fitilleriyle buluşarak çevremize ışıklar saçalım. Sellere dönüştüğümüzde de hayat olup bağlara bahçelere akalım. Rüzgarlar gibi estiğimizde de tohumları sırtımıza alıp telkih mırıldanalım. Havadaki nem parçacıklarını bir araya getirerek, Bulutlara, rahmete dönüşme adabını öğretelim. Aslında Cenab-ı Hakk'ın değer verdiklerine bizim de yürekten saygı duymamız icap eder. Allah'ın insanlara karşı muamelesi de bakışı da çok farklıdır. O, yerinde insanı bir mihrap gibi herkesin önüne korur, ve kendine tazimde ona bir kıble nüma vazifesi gördürür. Yerinde onun ruhuna varlığın esrarını fısıldar ve onu hususi bir hilafetle şereflendirir. İmanla, irfanla ufkunu açarak ona maiyetinin büyüsünü duyurur. Ötede onun için ebedi saadetler hazırlar ve kalbinde de cennetlere menfezler açarak bu dünya zindanını ona Firdevslerin bekleme salonu haline getirir. Burada her işine basirete bağlı götürenleri, orada kendi güzelliklerini temaşa ile onurlandırır ve bu tek buğutlu yaşamaya binlerce derinlik kazandırır. Onların sihirli dünyalarında denizleri gül bitiren cennet yamaçlarına, köpürüp duran cehennemleri de ab hayat kaynaklarına çevirerek, onlara akıl almaz harikalardan, her gün yeni yeni dünyalar yaratır. Dünyada kör, sağır ve ölüler gibi yaşayanların, ötede bunları duyup hissetmesi zor olsa gerek. Bugün ağlanacak haline kahkahalar atıp gafilce davrananların, yarın, Sürekli ağlayacaklarından korkulur. Öyleyse gelin, Şimdilerde göz ve basiretlerimizin hakkını vererek, Hep uyanık bulunalım. Ki, Yarın istirahat ve uyku derdimiz olmasın. Bugün göz yaşlarını ceyhun edelim ki, Yarın faydasız ahu vah etme hicranı yaşamayalım. Gelin, her zaman varacağımız ufka kilitli kalalım ki, yürüdüğümüz yolun sağında ve solunda cazibedar şeylerle başımız dönmesin, bakışlarımız bulanmasın. Bu dünyayı bir ticaret pazarı, bir kazanma mahalli kabul edip, hayatımızı ona göre düzenleyemez. Ve aksine her şeyi cismani arzulara bağlı götürürsek, bir gün, semer vurup sırtımıza binerlerse hiç şaşırmayalım. Aslında ufuksuz, emelsiz, başı göklerde ve burnu havada kimselere yapılacak muamele de herhalde böyle olacaktır. İnsanın değeri, Allah'a intizabı ve onunla münasebetlerini içten devam ettirmesiyle mevzuten mütenaseptir. Ondan kopuk,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 Ve ilk mevhibelerinin değerler üstü değerlere ulaşması için gözünü ondan asla ayırma. Bil ki onun teveccühü ile damla derya, zerre güneş olur. Ve aczu fakırda müthiş birer kuvvet kaynağı haline gelir. Aksine sadece kendi güç ve kuvvetine dayanırsan, tek kıvılcımla dolu tankları ısıtmaya kalkışmak gibi, yola sapmış ve alemi kendine güldürmüş olursun. Servet ve iktidarın sınırlarını bil. Ona göre planlar, projeler üret. Bu önemli hususu görmezlikten gelerek hakikatleri hayaller üzerine bina etmeye kalkışırsan sonunda yaptığın şeyler başına yıkılır da altında kalıp ezilen de imanınla, ümidinle yine sen olursun. Sık sık iç mürakabe ve muhasebelerle kendini tartıp değerlendir. İmkan ve istidatlarına göre duruşunu iyi belirle. Özündeki mevhibelerle ortaya koyduğun, koyacağın, say ve gayret arasındaki münasebete dikkat et. Dikkat et ki, sana ne vefasız bir nimet hamalı desinler, ne de seni başkasının ihsanlarıyla küstahlaşmış bir şımarık saysınlar. Hakkın inayetlerine güvenebildiğin kadar güven. Ama iradenin hakkını yerine getirmede de asla kusur etme. Etme ve talih rüzgarlarıyla bir yere geleceğini bekleme. Bütün rüzgarlarla havalanıp yüksek bir noktaya yerleşenlerin, yarın daha şiddetli bir fırtına ile içinden çıkamayacakları çukurlara sürüklenebileceklerini düşün ve realitelere uygun yaşamaya bak. Diyaneti Allah'a yakınlığın yolu bil ve bütün samimiyetinle dinin eteklerine sarıl. Başını imanın o eminlerden emin sığınağına sok. Yaradana teslim olmaya çalış, ona tevekkülde asla kusur etme ve onunla muameleni derin bir edep dairesi içinde sürdürerek gösterişsiz ve gürültüsüz bir mümin olmaya bak. Dolu gönüller, Dopdolu cevher kutuları gibi, Dışarıya ses sızdırmazlar. Doymamış ruhlardır ki, içinde bir iki yalancı inci bulunan, Kumbaralar gibi, Sürekli kulak sarı çınlatırlar. Sen, Her an bilmem kaç defa, Kalbine nazar edildiğini düşün. Gönlünü her zaman pak tut, Ve sadece, o ebedi mihrabına yönel. Bugüne kadar o kıbleye yönelenlerden kaybeden, başka kapılardan vefa arayanlardan da kazanan hiç olmamıştır. Aksine, o kapıya yönelenler hep diri kalmış ve ebediyete mazhar olmuş ve onun eşiğine baş koyduklarından dolayı da başkalarına kul olma zilletinden kurtulmuşlardır. Onu bulup, O'na yönelip, O'nun huzurunda iç dökmek bir tesbih ve tazim. Susmaksa bir murakabe ve tefekkürdür. O'nun maiyetine erenler, Çölde yaşasalar da, Hep ab hayat etrafında dönüp durmuş, Her işini O'na bağlayanlar, Dikenler onlardan uzaktır ama, Diken ektiklerinde bile gül dermişlerdir. Yolları, olmaz ya, Gidip cehenneme dayandığında dahi bunlar berdü selam yaşamışlardır. İşte onların virde zebanı. Hakka kul olanlar kula kul olmaz. Kulluğa erenler yollarda kalmaz. Ruhlarında vuslat, ruhlarında haz. Alem aldansa da onlar aldanmaz. Kim bilir belki başka bir gün bu konu üzerinde durma fırsatı da doğar.